La Fontaine, masalları dilden dile dolaşan ünlü bir Fransız yazarıdır. Uzun yıllar ormanlık bir bölgede yaşayan La Fontaine'in düş dünyasında hayvanların özel bir yeri olsa gerek ki, masallarında hep onları konuşturmuştur. Fabl adı verilen ve hayvanlar arasında gelişen olayları şiirsel bir dille aktaran masalları hemen hemen herkes tarafından büyük bir beğeniyle okunmaktadır. Kurnaz tilkiler, kibirli aslanlar, çalışkan karıncalar, ve bir dolu sevimli hayvancık La Fontaine'in masallarından seslenirler. Onların öykülerinden derin bir doğa sevgisi, aklın gücü, çalışkanlık ve dürüstlük duygusu ulaşır bizlere.